Burcu Biterle Spor Gündemi. Günaydın Burcu, merhabalar. Günaydın, merhabalar. Evet, spor gündeminde neler var, onları konuşacağız. Evet. Önce futbolla mı başlayalım? Evet futbolla başlayalım. Çünkü bu hafta e, önemli bir gelişme oldu. E, Avrupa Futbol Şampiyonası'nın ev sahipleri belli oldu. Ona biraz böyle geniş bir yer vereceğiz. E, basında neler çıktı? Bu ev sahipliği nasıl gerçekleşti? İtalya basında neler oldu? Türkiye basında neler oldu? E, o açıklamalar üzerinden biraz de değerlendireceğiz. Bir de yani bir ülkede büyük bir spor organizasyonu yapmak ne demek? Ev sahipliği, ev sahibi olmak ne demek? Bunlara bakacağız aslında. Biraz tarihten örnek vereceğiz. Ee, daha sonra Vakıf şampiyonluğuna ve e, Simon Bels'ın e, Dünya Artistik Gymnastik şampiyonasındaki performansına ufacık bir değineceğiz. Vakıf Bank başlayalım. voleybol Evet, evet, evet, voleybol. Ee, kulüpler sezonu başladı, şampiyonlar kupası oynandı perşembe günü. Onu da kısacık bir bakacağız. Başlıyorum. Lütfen. Ee, şimdi bu hafta Avrupa Futbol Federasyonları Birliği yani UEFA, e, Türkiye ve İtalya'nın 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda yani Euro 2032 için e, ev sahipliği başvurusunu kabul etti. İlke, i̇ki ülke turnuvayı ortaklaşa düzenleyecek. Türkiye, 2028 ve 2032 turnuvalarının ikisine birden aday olmuştu. E, fakat Türkiye, İtalya ile e, ortaklaşa bir ev sahipliği konusunda başvuru değerlendirildi ve e, bu başvuru kabul edildi. Türkiye bu başvuru sonrasında e, çekilmişti ve o da ortaklaşa bir ev, ev yapmayı kabul etti. E, neden önemli diye bir bakmak gerekiyor Türkiye açısından. Türkiye'nin e, turnuvaya doğrudan katılım açısından el sahipliği olması önemli çünkü e, son zamanlarda diyeyim, Türkiye'de futbol açısından çok da en azından istikrarlı bir e, başarı e, söz konusu değil. O açıdan 2032'ye kadar umarım bu tablo değişir ama 2032'de en azından Avrupa Şampiyonası'na yani Euro 2032'ye doğrudan katılım elde etmiş ol, olduk. Ee, bu turnuvada İtalya ve Türkiye arasında e, stadyumlarda eşit dağılacak ve iki, iki ülke 2026'ya kadar e, aday şehirleri kesinleşecek. Bu konuda da çalışmalar herhalde e, bu yıldan itibaren veyahut da bu önümüzdeki süreçte başlamış olur. E, nasıl oluyor? Eleme grupları e, ve final turnuvası kurallarının işte nereden, nerede düzenleneceği belirleniyor, açılış ve final maçların nerede oynanacağı gibi konular e, bu tarih, yani 2026'ya kadar bir karara bağlanacak. E, İtalya için, yani bu şehirler daha kesin değil, o yüzden bir şey belirlemek doğru olmaz ama bu konular üzerinde bir tartışma çıktığı için, e, tartışma demeyeyim de işte e, gündeme gelen e, başlıklar arasında, hangi şehirlerde nasıl olacak gibi konular konuşuluyor. Ee, şey, 2026'ya kadar da ülke başına işte 5 olmak üzere onar şey e, ülke başına 5 stadyum seçilecek ve 10 stadyumda gerçekleşmiş olacak bu. Ee, bundan sonra nasıl? <gülüyor> ve burada tabii asıl tartışma olması gerekirken pek de tartışma mıdır değil midir bilemediğim bir şey var. Yani BBC Türkçeden Övgü Pınar'ın bir haberi vardı. Yani uzun yıllar sonra böyle bir turnuvaya ev sahipliği yapılacak olması genel olarak sevinçle karşılansa da İtalya'nın altyapı sıkıntıları sebebiyle tek başına aday olamaması yasladım eksikmiş filan. Ve evet. insan halkları ihlalleri eleştirileriyle de Karşı karşı olan Türkiye ile işbirliği yapılması başlıca tartışma başlıkları olarak öne çıktı diyor yani. Ve yaygın hissiyatın e, yani Erkek Milli Futbol Takımının eski teknik direktörlerinden Mauro Berruto'dan da bir açıklama vardı. Evet. 2030 2032'nin İtalya'ya verilmesinden mutluyum. Bunu insan haklarına saygı göstermeme, göstermeme konusunda öne çıkan. Bu hakların spor alanında da tehdit altında olduğu Türkiye ile yapmak zorunda kaldığımız için de mutlu değilim demiş mesela. Evet. Yani İtalya basınında daha çok yani dediğiniz gibi BBC Türkçe'de e, böyle bir e, haber yer aldı. İtalya basınında farklı farklı görüşler var tabii Türkiye'de de e, olduğu gibi. E, Türkiye ve İtalya bu konuda işte iki, iki ayrı noksanlığın... E, bir, aslında dikkat çekmeye çalışmış gibi algılıyorum çünkü diğer gazetelerde de İtalya'nın büyük şey basınında da Türkiye'ye karşı hani bu nasıl derler siyasi durumun, ekonomik durumun ve bir süredir zorlandığı bir süreçten geçti daha öne çıkarılarak İtalya'nın da stadyumlarının teknik sorunlar yaşadığını ama 2026'ya kadar halledebileceklerine söz veren açıklamalar var. E, burada e, evet Türkiye'de bir süredir e, doğru günler yaşıyoruz fakat iki ülkede futbolun e, çok e, tutkuyla e, ve çok fazla ekonominin orada döndüğü, çok fazla yatırım yapıldığı şey, bir alan futbol. Ve bu açıdan Türkiye'nin ekonomisi ne kadar sıkıntılı olsa da bu açıdan hiçbir şeyi <gülüyor> eksik bırakmayacağını düşünüyorum. Ve e, en son bizde de Şampiyonlar Ligi finali oynandı e, Türkiye'de. De. Ve büyük organizasyon yapmanın ne demek olduğunu düşünmek gerekiyor bence burada. Hani birazcık e, bunlara da, yani bu 2026'ya kadar ya da 2032'ye kadar Türkiye ve İtalya, İtalya ile ilgili e, basına birçok şey gelecektir diye düşünüyorum. Ve e, bu kritik sorunlar diye başka bir gazetede, işte ya cümlelerle de e, İtalya için stadyumların sorunu oldu. Türkiye'de de insan haklarının sorunu oldu. E, ve 9 yıl var. E, 9 yıl içerisinde bunlarla ilgili çok fazla e, basında en azından zaman zaman Açıklamalar, yazılar, makaleler, haberler göreceğiz. En son Ciyacabası... Il Pardon. Iljornale'de evet. ilginç bir şey yazmış. UEFA e, İtalya ve Türkiye'ye evetler dedi. Avrupa Şampiyonası ortaklaşa yapılacak ama kritik sorunlar çok özlü yazmış. Özet. Bizim için beş stadyum onlar için insan hakları diye yazmış. Evet. Evet. evet. E, maalesef e, Böyle bir şey var. E, olumlu açıklamalar da var Ömer Bey aslında. E, bizim 2032'ye kadar insan haklarıyla ilgili ne kadar bir gelişme göstereceğimiz e, aslında e, bu süreçte de e, gündemde olacaktır. Dünya basının da olması önemli bir şey bence bu açıdan. E, çünkü... Böyle büyük organizasyonlar direkt e, gözleri o ülkenin üzerine e, çekiyor ve basında daha fazla yer alıyorsunuz. 9 e, yıl içerisinde umarım ki Türkiye'de insan hakları ile ilgili e, bizi sevindirecek e, önemli gelişmeler elde ederiz. E, İtalya'da umarım, umarım stadyumlarını iyileştirebilir. Ama e, ben ayrıca da bu 9 yılda kalmadan işte hı hı. Hamas e, saldırısı İsrail-Gazze saldırılarından Hı -hı. sonra dünyanın tamamen talimar olmaya doğru gidişinden de Hı -hı. kaygı duymamak elde değil. Yapılabilecek Tabii. mi? Onu bile bilemiyorum. Yani dünyanın gidişatı çok karamsar bakmamıza sebep oluyor. Evet. Evet. Hı -hı. Zaten e, şöyle bir şey. Bence bu tür organizasyonları kaldı ki futbol gibi e, çok büyük bir kitleye dünyanın çok büyük bir kısmına hitap eden e, bir e, spor organizasyonunun e, şekillendirmek demeyeyim de bu konularda e, o ülkede yapılanın, yapılacak olanın en azından biraz daha yoluna gireceğin, girmesi gerektiğini, o hamleleri düzenleyeceğini ummak istiyorum diyeyim. Evet, yani... Çünkü... <gülüyor> evet şu an çok karamsar ayrı... bir. Ayrı bir program yapmak ister misiniz? Sports washing üzerine her gün. <gülüyor> evet. <gülüyor> evet olabilir. Ee, bir, birkaç program önce e, yapmıştık. Gerçekten çok büyük ve kapsamlı bir konu. Bunun tarihte de çok fazla örneği var. Yani şimdi futboldan bir Dünya Kupası, Arjantin Dünya Kupası, e, 1978'de Arjantin'de düzenlenen Dünya Kupası mesela. Burada örnek yani bunun hem olumlu tarafından hem de olumsuz tarafından birçok şeyi var bize çıkarttığı başlık var. Bir ülkenin büyük spor organizasyonu yapması ne demek sorusu o yüzden geliyor. Şimdi İtalya ve Türkiye de Türkiye açısından iki önemli ülke olduğu için son az önce de söylediğim gibi Türkiye bu ev sahipliği kapsamında Futbolda en azından belki biraz daha uluslararası düzeyde temsiliyetini belirleyecek bir organizasyon olacak. Daha sonra dünyada diğer gelişmeler, sizin bahsettiğiniz karamsar gelişmelerle ilgili futbol yeterli olur mu emin değilim. Bunun için çok daha başka şeylerin etkisi olduğunu düşünüyorum. Fakat futbol kapsamının ya da büyük bir spor organizasyonunun ne kadar etki ettiğini sağlayabiliriz. İşte bu karamsar tablodu, savaş, işgal, büyük bir ekonomik kriz, darbe i̇klim gibi krizi. gibi <gülüyor> iklim krizi, gibi gibi bir sürü sorunun sorundan, sorundan önce veya daha sonra bunun örtülmesi amaçlanırken dikkat çekici bir vaziyette alabiliyor aslında. Bu işte Berlin Olimpiyatı. 1936 Berlin olimpiyatı yani her ne kadar e, nazi propagandası olarak e, geçse de aslında Almanya'da ya da o, o dönemin e, coğrafyasında olanlara dikkat çekmekte. En azından e, olumlu bir taraftan bakmaya çalışıyorum böyle şeylere. E, bir yandan da şöyle bir durum var. E, Türkiye voleybol ülkesi olma yolunda gidiyor. Umarım 2032'ye kadar da Türkiye bir voleybol ülkesi tamamen olmuş olur ve hatta şey 2032'ye kadar voleybol ve jimnastik ülkesi olmuş oluruz ve buradaki temsiliyetlerimiz de şey dünya arenasında bir şey ifade eder el sahipliğini demek diye bir bakmak lazım. Şimdi devletlerin ya da ülkelerin prestijli uluslararası bu turnuvalarda organizasyonlarda işte olimpiyatlar yarışlar e, müsabakaları ev sahibi yapmak istemesinin arkasında e, pek çok sebep bulunuyor az önce e, saydık zaten birkaçını. spor müsabakalarının çünkü en azından geniş halk kitlelerine geniş bir kesme uluslararası düzeyde e, ulaşmaya başlamasıyla uluslararası turnuvalarda hani kazanılan madalya sayıları bu organizasyonlara ev sahipliği yapmak da pek çok ülke için önemli. Ne kadar o alanda başarısı olmasa da madalya kazanamamış kazan, kazanacak düzeyde olmasa da ev sahipliği açısından o ülkenin kendisini göstermesi önemli bir şey. Bir spor organizasyonu ve bir ülke için. Çünkü uluslararası bir meşrutiyet Kazanıyorsunuz. Şimdi en son Katar Dünya Kupası, yani Dünya Kupası Katar'da oldu. Ee, Katar'a getirisi ne oldu, ne bitti, işte bundan önce Tokyo'da olimpiyatlar oldu, araya bir pandemi girdi. Daha önce e, birçok bir işte 2008 Pekin olimpiyatını hatırlıyorum mesela. E, bunlar hep krizli ülkelerin, bu krizler ekonomik olabilir Dediğiniz gibi iklim açısından sürdürülebilirlik açısından sorunlu e, yönetimler olabilir, hmm, işçi hakları olabilir. Hmm. Şimdi aklıma gelmiyor diğer. Hayır, e, yani, şey... yani, bütün sağlıklı çevre hakkı başta olmak üzere, evet. yani öyle bir <gülüyor> ortamda yaşamak üzere temel <gülüyor> yaşam hakkının çok evet. önde geldiği bir durumdayız artık. Yani <gülüyor> yok var oluş yok oluş. Çizgisinde olduğumuz için çok önemli yani. Şimdi bu ev saatliği yapmak e, konusunda artık spor organizasyonları da e, sadece FIFA özelinde, UEFA özelinde, futbol özelinde bakmıyorum. E, kend, yani devletlerin imajlarına kendileri de birazcık müdahale edecek konuma geliyor. Olimpiyatlarda mesela artık e, şehirlerin sürdürülebilir şehirler olması önemli bir etken o. Şey, e, şehrin ve o ülkenin ev sahipliği seçilmesi için e, UEFA bu konuda nasıl önemler aldığı henüz bir şey görmedim e, açıklama görmedim ama e, Formüle 1 ve e, olimpiyatların bu konuda e, belirledikleri bir e, sınır var ve işte belirledikleri, belirledikleri bir zaman var e, o zamana kadar sürdürülebilirliği ve iklim krizine en azından etki etmeyecek düzeye gelmeleri hedefleniyor bunun dışında spor gibi çok büyük yani çok fazla insana ulaşan ve gerçekten e, spordan başka bir, bu kadar kalabalık bir insan kitlesini bir araya getiren e, organizasyon herhalde müzik konser vesairedir. E, burada devletlerin imajı her zaman önemli olduğu için işte artık çünkü kitle iletişim araçları da devreye giriyor. E, 60'lardan sonra ve burada insanların canını izlemesinin dışında o spora direkt olarak müdahil olmadan e, hem ülke hakkında hem o, e, spor müsabakası hakkında hem de o, o, o organizasyonun yapıldığı şehir hakkında bir e, bilgiye bir, e, genel kültüre popüler kültürün var olduğu yerlerde e, farkındalık şey oluyor ı, ulaşıyor şimdi burada yine tarihten örnek vermek gerekirse e, <gülüyor> pardon ha sesinde bir <gülüyor> gidip gelme oldu öksürük tut beni <gülüyor> çok <gülüyor> özür dilerim. Ee, çok, yani bir Televizyonda yayınlandığından beri spor organizasyonları daha da fazla insana e, ulaşıyor ve bir rekabeti izlemenin dışında bir ülkenin kültürüne, o ülkede neler olup bittiğine daha farkındalık kazanıyorsunuz. İşte en son Katar'da e, örneği verdik ve Katar'da neler olduğuna dair Dünya Kupası vesilesiyle e, hem organizasyon içinde hem de organizasyon dışında e, dünya basında konuşulur oldu. E, bundan önce daha da çok öncelere gidersek işte Amerika Birleşik Devletleri ile Sovyetler Birliği arasında e, olimpiyatlar, olimpiyatların siyasi tarihinde çok önemli iki kutup rekabet hala anlatılır. Bu e, iki rekabetin e, Televizyon aracılığıyla izlenmiş olması da farklı bir e, şey katıyor aslında spor organizasyonlarına. Hem bu e, araçlar yaygınlaşıyor sporu izlemenin dışında biz dünyada başka neler olup bittiğini aslında bu organizasyonlar e, sayesinde ne diyeyim öğrenebiliyoruz. Çok olumsuz bir taraftan bakmıyorum evet olumsuz tarafı çok var insan hakları ihlali var e, işçiliklere var iklim krizi var ama bir yandan da bunun nasıl verildiğiyle nasıl algılandığıyla ilgili de tartışmayı olumlu ve olumsuz olarak getirmesi e, önemli diye görüyorum. Şimdi e, evet yani şeye ne kadar gerçekli yeni gerçekli ya da yeni hakikat dünyasına ne kadar katkıda bulundu ya da gerçek bir medya görevini ne kadar yerine getirdiği hı hı. gibi çok temel bir ahlaki bölünme yol ayrımı var aslında ve maalesef işte özellikle de bu e, İsrail Filistin son hikayesinde de hı hı. gördüğümüz gibi e, çok büyük çarpıtmalar da devam ediyor. Bu tabi evet. Spor Badana dediğimiz Sports Washington'de de hı hı. özellikle Orta Doğu ülkelerinin e, Katar başta olmak üzere çok sayıda bu işleri kullanmasına yol açıyor ünlü futbolcuları vesaire Yani böyle de bir çarpıtma devam ediyor ve artarak devam ediyor. Kaygım ondan. Hı hı, hı. Evet. Ya bu böyle e, hem devam edecek hem de e, yine de olumsuzluk çok fazla, karamsarlık çok fazla fakat bunun ne kadar e, gündeme gelirse o kadar farkındalık o kadar farkındalık oluşabileceğini düşünüyorum. Bir kesilme oluyor. Kesilme oldu galiba. Evet yani özellikle de bu farkındalığın nasıl artabileceği konusunda Burcu Biçer'le e, şey halindeydik, görüşme halindeydik ama en önemlisi tabii yani sadece... Şimdi geliyor, evet tekrar. E, tamam, bu, bu şekilde devam edebilirim sanırım. Hı. Kulaklığımın, okey. Evet, siz tamamlayın lütfen. Evet, yani bu mesele çok temel bir e, ekonomi, politik, yani dünya e, para bazlı sistemin ne kadar eğip büktüğüne dair de çok önemli bir şey. Sporu da büyük ölçüde. Onlar kullanıyorlar büyük sermaye evet. tabi onu ö, engelleyici yayınlar yapılmasını sağlamak. Tabii lazım. ki de medya e, bu yani sonuç olarak şunu düşünmek gerekiyor bu büyük spor etkinlikleri hem ekonomik olarak beklentileri karşılıyor mu çünkü çok büyük bir ekonomik beklenti e, şeyine de sokuyor işte e, daha sonra medyanın etkisi nasıl oluyor ve medya, her türlü medyada nasıl yer alıyor? Büyük etkiler bırakma vaadiyle öne çıkan spor etkinlikleri gerçekten bunu gerçekleştirebiliyor mu? E, et, bu etkiler kısa dönem mi, uzun dönem mi? Gibi gibi bir sürü soru çıkıyor önümüze. E, bunları da bu organizasyonların e, gerçekleşmesiyle ya da gerçekleşmemesiyle e, bir şekilde anlıyoruz. Bir de, bir de muazzam e, yani bitirirken artık süreyi de tüketmek hı hı. üzereyiz ama e, bu özellikle de spor dallarının en çok e, ses getirenlerinden bir tanesi olan bu Formula 1 diye adlandırılan yarışlarda iklim hı hı. krizinin muazzam boyutlar kazandığı bir giderek şeyde ne kadar geçerli olduğunu da ayrıca bir tartışma konusu yapmak lazım çünkü tamamen fosil hı hı. yakıt yakmaya dayalı bir spor dalı hı hı, hı, hı. bunun hı hı. etik ve ek ekonomi politik şeylerini de gözden geçirmeye ileride bazı programlarda belki evet. çalışırız bunu e, odamıza alıp gerçekten e, ciddi bir şekilde konuşmak yapıyoruz belki böyle bir iklim ve spor serisi yaptığımız bir e, süreçte olabilir ayda bir e, e, yapabileceğimiz bunu düşünelim bir dakika kalmışken de Vakıfbank ve Fenerbahçe maçından bahsedeyim kısacık. Lütfen. Fenerbahçe Opet ile Vakıfbank Şampiyonlar Kupası için karşılaştı ve 3 2 Vakıfbank Şampiyonlar Kupası'nı 5. kez kazandı. Eee tebrik ediyoruz. Kulüpler voleybolda da kulüp e, sezonu e, açılmış oldu ve maçlar e, devam ediyor. E, Simon Baistan'dan da bahsetmek gerekirse kısacık e, dünya artistik e, Artistik e, cimnastik şampiyonasında altıncı dünya şampiyonluğunu kazandı. Simon Biles önemli bir cimnastikçi e, ve önemli bir başarı elde etti. Dünya şampiyonasında toplam dört altın ve bir gümüş madalya kazandı kendisi. Onu da tebrik edelim ve bitirelim isterseniz. Evet, çok teşekkürler Burcu. Ben teşekkür ederim. İyi hafta sonları. Görüşmek üzere. kalın Görüşürüz.